Allahu Teala min Şeytanir Raje mİsmiillahir Rrahmānir Rrahīm. ve salat ve salamü ala Rasulüna Muhammed ve aalehi ve cahmij maa'in. Astanbilallah mİsmiillahir Rrahmānir Rrahīm. Lkad min anfuskum aziz. Alayhi ma harisun alaykum bilmutminin raufur rahim. Sadaq Allahu lāzim. Wbalğana Rasuluhu Nabi gul Hāshim gul Quraysh gul allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim nasip eylesin. Evet kıymetli dinleyenlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif etmiş olduğu Rabbim evvel ayının sonuna doğru geliyoruz. Tabi inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı bir sohbet daha yapalım ve böylece bu mübarek ayı da efendim uğurlamış olalım. Mevla Teala Celle Celaluhu, Habibinin ismini kendi ismi şerifi yanından hiç ayırmamıştır. Zatıma mir'a tedindim zatını, bi yazdım adımı ile adını. Evet, Allahü Teala Celle Celaluhu ona öylesine değer veriyor, öylesine kıymet veriyor ki, Kur'an kitabında da, kainat kitabında da Habibinin ismini kendi ismi şerifi yanından ayırmıyor. Evet kainatta Rabbimizin kitabıdır. Kur'an da Rabbimizin kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri malumdur. Kainatın tabi ayetleri de nelerdir? Ay, yıldız, güneş nedir bunlar birer ayettirler. Gece, gündüz hep ayettir. Kur'an-ı Kerim nasıl eksiksizse, nasıl noksansızsa, bir harfi dahi değişmeden günümüze kadar gelmişse, kainat kitabında da eksik noksan göremezsin. Yani şöyle bir baksak değil mi? Şu galaksilere, saman yoluna, yörüngesinde hareket eden yıldızlara bir baksak şöyle de mi? Ne muazzam bir nizam ve sistem kurmuş allah Teala. Hiçbiri ne yapmıyor? Diğerinin yoluna girmiyor. Birbirini ne yapmıyorlar? Engellemiyorlar. Kendi yörüngesinde akıp gidiyorlar. Yoksa zaten uzayın trafiği allak bullak olur. Evet. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Mevla Teala dedik ya Habibini yanından hiç ayırmamıştır. Hep Allah ve Rasulü yan yana zikredilmiştir. Bakıyoruz ve atı ve Rasul ve Rasul'e itaat edin buyuruluyor. Başka bir ayete bakıyoruz ya gühelledine amanu la tekhun ve Rasul. Başka bir ayete bakıyoruz kul atı ve atı Rasul. Başka bir ayete bakıyoruz ve men yutegin Ullah ve Rasul. Yani hep Allah ve Raşulü. Allah ve Raşulü böyle ne olmuş? Yan yana zikredilmiş. Yani Mevla Kur'an kitabında ne yapmıyor? Habibini yanından ayırmıyor. Mevla Teala Celle Celaluhu aynı şekilde Habibini kainat kitabında da ne yapmıştır? Beraber dikretmiştir. Efendim işte ben böyle bir takım enteresan haberleri arşivliyorum. İşte bunlardan efendim birkaç tanesini sizle paylaşayım. Bu mevzuyla alakalı olmak üzere. Çok evvelce bakıyoruz. Kars'tan bir koyun getirilmişti. Evet enteresan tabii bir hayvan. Efendim şu karın bölgesinde bakıyorsun bir tarafında kudret kalemiyle Arapça lafızla. Allah yazılmış. Diğer tarafına bakıyorsun. Orada da ne yazılmış? Yine Arapça lafızda kudret kalemiyle Muhammed yazıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla işte böyle kainattaki ayetinde de ne yapmamış? Habibini yanından ayırmamış. Evet yine yıllar önce Singapur taraflarında işte deniz altı araştırmaları yap, yapıyorlar ee, bir grup. Sismik araştırma yapıyorlar. Balıkları inceliyormuşlar işte. İşleri güçleri yok. Ama enteresan bir olaya rastlıyorlar. Bakıyorlar bir tane balık görüyorlar. Değişik bir cins. Enteresan bir hayvan. Efendim onu incelemeye alıyorlar. Ona bakıyorlar filan derken arkasından aynı onun gibi. Onun renginde, onun cinsinde başka bir balık var. Öndeki balık yukarı çıkıyor. Alt, arkadaki de çıkıyor. Öndeki aşağı iniyor. O da iniyor. Allah Allah bu nedir böyle filan İncelediler araştırdılar Baktılar ki Öndeki balığın üzerinde Allah yazıyor Celle Celaluhu Arkasındaki Balıkta da Muhammed yazıyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mevlana yapmamış Burada da ayırmamış Evet Yıllar önceydi zannediyorum 96-97 Yıllarında Efendim işte Adana tarafındaydık orada bir vakıfta bir efendim sohbetimiz vardı ilk defa ben orada görmüştüm yani Almanya'da bir ağaç kümesi ağaç topluluğunu resmini çekmişler efendim bunu tabi e, levhalaştırmışlar orada gördüm şimdi tabi çok yerlerde evlerde bir takım dükkanlarda filan da görüyoruz mesele nedir bu ağaç topluluğu efendim öyle bir şekilde şemalle bir arada ki Kur'an okumayı bilen bir kimsenin rahatça okuyacağı şekilde ne yazıyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Rabbim Celle Celaluhu Habibini burada da ne yapmamış? Yanından ayırmamış muhterem Müslümanlar. Evet yine bununla alakalı bir mesele daha arz edeyim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem efendim, bir Yahudi'ye bir yüzük siparişi veriyor. Yüzüğün kaşına da diyor ki la ilahe illallah yazmasını sipariş ediyor. E tabi Yahudi işinin ehli dolayısıyla bu yüzük işinden iyi anlıyor. Efendim dolayısıyla efendim sallallahu aleyhi ve sellem buna ne yapmış işini ve iş veriyor. Nefem yani sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu işler nedir bizim için? Efendim fıkıhtır, takip edilecek yoldur. Yani senin yaptığın iş helal olduktan sonra ne yapıyorsun? Efendim Yahudi ile Hristiyanla demek ticaret yapabiliyorsun. Öyle ya şimdi ithalat yapıyorsun, ihracat yapıyorsun. Ticaret yaparsın ama dostluk yapmasın ayrı dava. İşte efendim sallallahu aleyhi ve sellemde yüzüğün kaşına diyor ki la ilahe illallah yazmasını istiyor. Neyse tabii efendim sipariş veriliyor. Efendim müzik yapılıyor ve Siparişi iade ettiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki yüzünün üzerinde la ilahe illallah yazılmış ama Muhammedur Resulullah da yazılmış. E peki hala kim yazdırdı? He öyle ya şimdi ben sana bu siparişi vermedim. E, Yahudi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e zaten inanmıyor. La ilahe illallah yazdı ama Muhammedur Resulullah buna inanmıyor. E neticede böyle bir sipariş de verilmediğine göre yani bunu kendiliğinden yazacak değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ben sana bunu yaz dememiştim ama sen bunu niye yazdın? Yahudi de bakıyor Allah Allah ben böyle bir şey yazmadım. Lakin yazı var Muhammedur Resulullah yazılmış mesele nedir? Dolayısıyla Cebrail aleyhisselam geliyor ve buyuruyor ki ya Resulallah Rabbimin sana selamı var. Buyurdu ki sen sevdiğinin ismini yazdırdın ben de sevdiğimin ismini yazdırdım buyuruyor. Evet muhterem dinleyenlerim, göğe çıksan yere insen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aranı bulmadan, onunla aranı düzeltmeden, iyi yapmadan Allah ile aranı bulamazsın, Allah ile aranı düzeltemezsin. Allah-u Teala Habibi'ni yanından ayırmamış, sen onu ayırabilir misin? Ya Allah'a giden yolda, cennete giden yolda Muhammed Mustafa'dan geçer sallallahu aleyhi ve sellem. Onu sevmeden, onunla aranı iyi tutmadan, ona inanmadan, iman etmeden, Hazreti Muhammed Mustafa'yı tasdik etmeden, onu peygamber olarak kabul etmeden ne yapamaz? Hiç kimse cennete gidemez. Ona iman etmeyen, onu tasdik etmeyen vallahi cennetin kokusunu dahi alamaz. Evet. Ama tabi bakıyoruz şimdilerde bazı ilahiyatçılar ne diyorlar? He? İnsan Allah'a ve ahirete inandıktan sonra diyor ister Hristiyan olsun ister Yahudi olsun cennete gider diye fetva veriyorlar. He. Yani la ilahe illallah dedi mi? E. Muhammedur Resulullah demese de cennete gidermiş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme inanmak şart değilmiş. Madem efendimize inanmak şart değil, o zaman Allah Teala efem sallallahu aleyhi ve sellemi niye gönderdi? He? Niye gönderdi? Kur'an niye nazil oldu peki? Öyle ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kendinden önceki peygamberlerin efendim şeriatını tebliğ ederdi. Yani böyle bile olsa yine de efendim sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek şart iken lazım iken yeni bir şeriatla geliyor, Kur'anla geliyor. Efendimize de inanmayacak, Kur'an'a da inanmayacak hem de cennete gidecek. Peki bu nasıl olacak ya? 114 bin sahabe-i kiram, efendim sallallahu aleyhi ve sellemin tezgahından geçmişler, bütün dünyaya dağıldılar, gidiyorsun bakıyorsun cennetül bakide 10 bin küsur sahibi var, geri kalan 100 bin küsur sahabi neredeler yani, şu efendim beldeyi tayyibi olan şu İstanbul'umuzda bile kaç tane sahabe-i kiram var, dünyanın her tarafına sahabe-i kiram dağılmış, niçin dağıldılar, insanları Allah'a, Efendim kul olmaya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmaya e, davet ettiler. İnsanları İslam'a davet ettiler. Tebliğ ve davette bulundular. Peki o zaman hepsi yanlış mı yaptılar bunların haşa? Ya. Hayber niçin fethedildi efendim? Tebük seferi niçin yapıldı? Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin Heraklius'e gönderdiği bir mektup var. Bukhari'de geçiyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Efendim göndermiş olduğu mektubunda ne diyor? فَاِنِّي ke بِدِعَائَةِ İslam Buyuruyor. Ben diyor seni İslam davetiyle çağırıyorum. Şimdi bu zat kim biliyor musun? Bu Heraklius. Heraklius çok dindar bir Hristiyan. Çok sağlam bir Hristiyan. Dindar bir adam. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona sen kendi dinin üzere de devam et sen de cennete gidersin buyurmuyor. Ne buyuruyor? Selamün ala minitta malhuda, selam idaette tabi olanlara olanlar olsun buyurduktan sonra, fein ediyor ki bidaya bidaya etil İslam, ben seni İslam davetiyle çağırıyorum, eslim teslim, Müslüman ol ki kurtulasın diyor, bak dikkat et, Müslüman ol ki kurtulasın. Yüdik Allahu ejurakemervateyin ve Allah sana iki kat sevap versin. Müslüman olman sebebiyle. Neden? Çünkü sana tabi olanlar da Müslüman olacağı için ne olacak? İki kat ecir alacaksın. fe'in تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْيَرِف۪ينَ Eğer yüz çevirirsen, yani Müslüman olmazsan, Müslüman olmaktan yüz çevirirsen, elbette sana tabi olanların günahı da senin üzerine olur diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Eslim teslem, Müslüman ol ve kurtul buyuruyor. Yani Müslüman olmasan da olur canım nasıl olsa siz de cennete gideceksiniz buyurmuyor. Müslüman ol kurtul demenin manası ne demek biliyor musun? Müslüman olmazsan kurtulamazsın. E zaten devamında da öyle buyuruyor. Eğer sen Müslüman olmazsan sana tabi olanların da günahı senin boynuna buyuruluyor. E şimdi efendim yani bu kadar meseleler varken bu kadar açık deliller varken... Nasıl oluyor da böyle fetvalar verilebiliyor? Yahudi Hristiyan da cennete gidebiliyor. Nasıl söyleniyor bu? Yani sen kendi mantığına bile vursan, kendi adalet terazine bile koysan, he? adam yiyecek, içecek, gezecek, tozacak, yatacak, kalkacak, affedersin. Sen ne yapacaksın? Namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın. Harama helale dikkat edeceksin, riayet edeceksin. Kortalık bu kadar karışık olmasına rağmen, fitne efendim almış başını gidiyorken, nefsim kuduruyorken, sen Allah yasakladı diye, Hududu aşmayacaksın he çizgiyi geçmeyeceksin nefsine gem vuracaksın ondan sonra o da cennete gidecek sen de cennete gideceksin öyle mi yani bu mantığın mantığa bile uymaz vicdanı adalete bile uymaz böyle şey olur mu bir peygamberi bile inkar eden hepsini inkar etmiştir. Bizim dinimizde de öyledir. İsa Aleyhisselam'a da inanacaksın, Musa Aleyhisselam'a da. Bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin peygamber gelmiştir. Esas sayısını Allah bilir. Hepsine ne yapıyoruz? İnanıyoruz. Lakin ferqubeine ahadimir rusuli. Hiçbirini ne yapmıyoruz. İnanmak bakımından ayırt etmiyoruz. Ya sen kalkacaksın, he? Bunları bize getiren Muhammed Mustafa'ya inanmayacaksın. Sonra da Allah ile aran iyi olduğunu iddia edeceksin. Sonra da Mevla'nın vaat ettiği inananlara o cennete gireceğini söyleyeceksin. Bu nasıl tezattır ya? Böyle şey olur mu? Hoca Muslehettin Efendi peygamberlere iman bahsini anlatıyor talebelere. Neyse bu mesele tabii biraz efendim kafalar yoruluyor uzun süredir ders yapıldığı için. Talebeler içerisinde de bir tane şaşı, gözü şaşı olan birisi var. Yani kusur için söylemiyorum, meseleyi arz etmek için söylüyorum. Nedir o? Yani bir rakamını, tek parmağını şöyle kaldırsa bu kaç diyorsun? Ne diyor? İki diyor. Şaşı olduğu için yani 1 iki görüyor. Şimdi Hocam Hüseyin Efendi diyor ki ona, evladım diyor, git diyor, dolapta bir tane şişe var diyor, onu al getir diyor. Neyse o talebe de gidiyor, bakıyor anne hani şaşı olduğu için diyor ki hocam burada iki tane şişe var bir tane değil diyor. Yani biri iki görüyor. Hoca efendi diyor ki evladım madem iki tane var şişenin birini kır öbürünü getir diyor. O da da şişenin birini kırınca eyvah diyor hocam birini kırdım ama diyor öbürü de kayboldu diyor. İşte böyledir. Şişenin biri kırılınca nasıl diğeri de kayboluyorsa bir peygamberi inkar ettiğin zaman diğerlerinde inkar etmiş oluyorsun, diğerlerine de iman etmemiş oluyorsun efendim. Allah'ın cennet vizesi vermediğine kimse veremez. Demek sen ne dersen de, he cennetin sahibi ne yapmıyor? Muhammed Mustafa'ya iman etmeden, Muhammedur Resulullah demeden cennetin sahibi sokmuyor. Levlâke levlâk lemâ hâlâkdül eflâk. Habibim sen olmasaydın kainatı yaratmayacaktım. Yerleri gökleri, güneşi ayı yıldızları, melekleri felekleri yaratmayacaktım. Sen varsın diye yaratıyorum. Sen de kalk şimdi iman etme öyle mi? Her şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ikrar etti. Putlar bile, putlar bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu ikrar etti ya. Ebu Ceylin bir putu vardı. Bir gün tabi ona taparken baktı ki put konuşuyor. Allah'la ne diyor bu ya? Şöyle bir kulak verdi diyor ki ya diyor şu Mekke'de senin gibi adam varken diyor peygamberlik nasıl başkasına verilir ben bu işi hiç anlamadım. Yani bu işe layık olan sensin esas diyor. Tabi böyle deyince Ebu Cehil şaşırdı. Put konuşunca hayret etti ya sen dedi ciddi misin ya? Tabi canım ciddi olmam mı dedi ya? pekala şu milleti hep toplasam Muhammed'i de çağırsam dedi şu söylediklerini aynısını dedi onların yanında da söyler misin Tabii söylerim ben herkese anlatırım bunu neyse Ebu Cehlemen nasıl sevindi ama koşa koşa gitti herkese haber verdi gelin de gerçekleri duyun bak dedi Mesela neymiş neyse herkes toparlandı geldiler meğer Putun içerisine şeytan girmiş. Şeytani bir cin girmiş. O konuşuyor yani. <gülüyor> Öyle yaşıyor. Yani Ebu Cehil'e peygamber sen olman lazımdı. Kim diyebilir başka? Şeytandan başka. Tabii efendim sallallahu aleyhi ve sellem millet geldi toplandı. Efendimiz de geldi sallallahu aleyhi ve sellem. E Resulullah gelince tabii şeytan orada duramadı. Kaçtı gitti defoldu. O tabii orayı bırakınca hemen oraya allah Teala bir melek yerleştirdi. Ebu ceyl putuna dedi ki hadi konuş da dedi şu gerçekleri bütün millet duysun. Öyle deyince put dile geldi ve ne dedi: La ilahe illa Allah, Muhammedur Rasulullah. Ana sanemun, la yadurukum ve la yinfakum. Ve ilülimen abedani dünallah. Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Muhammed onun Rasulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Ben dedi: Ana sanemun. Ben butum. La yadurukum ve la yinfakum. Ne size bir zararı olur, ne de bir manfaatim olur. Veilü limen abedeni dün Allah Allah'ı bırakıp da bana tapana yazıklar olsun dedi. Musun ya. Tabi bu türlü deyince tabi melek konuşuyor içer içeriden. Bu sefer bir kızdı Ameya bu cehil. Seni sahtekar dedi. Bu Muhammed dedi. Putları da büyüledi canım dedi. Şuraya bak dedi. Yaz önce nasıl konuşuyordu? Şimdi nasıl konuşuyor? Çıkardı baltasını. Efendim vurdu, parça parça etti, döktü aşağı indirdi. Yani. E bu cehil de sahtekar bakma. Esas taptıkları bunların ne biliyor musun? Kendi nefisleri, nefislerini ilah edinmişler. Efara i temnit taqade Nefsini ilah edineni görmedin mi? Hani sen puta tapıyordun? He? Ha işine gelirse tamam tapıyor. İşine geleni söylerse tamam kabul. Ama işine geleni söylemezse o kabul etmez. Çünkü esas taptığı nefsidir onun tabi bu kadar inkar ediyorlar bu kadar karşısındalar ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aslında peygamber olduğunu biliyorlar onların ki küfrü inadi inadına inadına inkar işte bir keresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde Kur'an okuyor o tatlı sesiyle tabi bu cehip gelmiş gecenin yarısında gizlice Efendim, efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in evinden dışarıya efendim taşan o Kur'an namelerini seslerini dinliyor. Ahnes bin Şerik orada, Umeyye bin Halef orada onlar da dinliyorlar. Ama tabi hepsi ayrı ayrı gelmiş ve birbirlerinden haberleri yok. Neyse hava aydınlanmaya başlıyor tabii kimse görmesin diye efendim gizlice tabii ne yapıyorlar ayrılıyorlar aman şimdi millet görürse bak siz kendiniz Kur'an'a karşısınız Muhammed'in karşısınız sallallahu aleyhi ve sellem ama siz dinliyorsunuz demesinler diye hava aydınlanmadan ayrılırken tabii öyle bir yer ki on tane efendime söyleyeyim yol yok ki bir yere geldiler orada birleştiler ve birbirlerini gördüler çok utandılar çok mahcup oldular. Ya dedi niye geldiniz bir tanesi? Öbürü dedi ki ya dedi niye geleceğim bak baktım dedi Muhammed bizim aleyhimize bir şey mi uydurdu acaba sallallahu aleyhi ve sellem. Güya bahane buluyor. Ya işte ben de aslında onun için gelmiştim diyor. Bakayım bizim hakkımıza bir şey diyor mu filan yeni ayet geldi filan. Diyor mu demiyor mu bunun için geldim. Eberiki başka bir mazeret uydurdu filan. E tamam madem öyle bir şey olmamış bir daha gelmeyelim. Tamam mı tamam. Neyse tabi. Ertesi gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tatlı sesiyle yine Kur'an okuyor. Ebu Cehid yine orada. Diğerleri de öyle. Yine dinlediler. Efendim hava aydınlanırken ayrıldılar ve yine aynı yerde karşılaştılar. E artık şimdi efendim mazeret beyan edecek durumları yok yani işte. Neyse dediler ki ya söz verelim bir daha gelmeyelim bak. Anlaşıldı, canımız istiyor, içimiz istiyor ama bunu Mekkeliler görürse hepsi iman eder. Onun için bir daha gelmemeye söz verelim. Tamam mı? Tamam. Ama bu sefer erkek sözü. Tamam erkek sözü. Hepsi söz verdi de tabi hepsi de soğan erkeği. Ve ayrıldılar. Ertesi gece oldu. Şimdi Ebu Cehil kendi kendine diyor ki, e akşam hepimiz söz verdik kimse gelmez nasıl olsa en iyisi ben gideyim diyor ve gidiyor. Diğerleri de öyle düşünüyor e öbürü de gitti e beri de diyor ki akşam diyor, erkek sözü verdi gelirlerse yuh olsun onlara diyor o da gidiyor ben de diyorum hepinize yuh olsun sizin Resulullah'ı görüyorsunuz o tatlı sesiyle Kur'an dinliyorsunuz ama inanmıyorsunuz evet hepsi yine orada Resulullah yine Kur'an okuyor. Sallallahu ve sellem ve tekrar o yol ağzında karşılaştılar. Hadi bakalım şimdi ne diyeceksiniz yani? Artık kıvırma payı da kalmadı. Marketten geliyoruz diyecek hallerinizde yok. Ama Kur'an bu. Ruhun gıdası yaratan böyle yaratmış. Fıtrat istiyor. Yani manasını bilsen de bilmesen de, manasını anlasan da anlamasan da Kur'an dinlerken insanın ruhu dinleniyor. Sürur duyuyorsun, ferahlanıyorsun. Evet. Ezan-ı Muhammediye de böyledir. Şurur verir insana. Ruhunu dinlendirir insanın. Hele bir de tabi ehli okursa. Hani anlatılır ya. Efendim bir turist Sultanahmet'te geziyor. Oralarda geziyor işte resim çekiyor bilmem ne yapıyor filan. Efendim. Neyse Ezan-ı Muhammediye başlanıyor. Öyle ezanı. Müezzinde tabi bir asılıyor ezana. Adam çakılıyor kalıyor yani. Dinliyor dinliyor mest oluyor yani hemen müezzin inmeden ona bir hediye alayım diyor ne alayım filan bakıyor bir şey de o anda efendim denk gelmiyor çıkarıyor 100 dolar hediye ediyor diyor ki bundan diyor hediye alırsın çok diyor yani beni adeta fethettin yani neyse yine oralarda tabi adam efendim e, gezisine devam ediyor turist neticede bakacak edecek görecek çekecek filan neyse tabi biraz sonra başka bir yerde yine ikindi ezanı Muhammed'i okunacak bu sefer tabi Efendim başka bir camiden tabi okunuyor. Orada da müezzin izinde miydi neredeydi? Herhalde cemaatten sıradan bir okumuş. Ezanın kafasını gözünü yarmış yani o da. Ezan bittikten sonra adam hemen koşuyor. Müezzin daha minareden çıkar çıkmaz. Ona da 500 dolar veriyor sana hediyem olsun diyor. Efendim e, anan nakstü gibi de helal olsun diyor. Arkadaşlar merak ediyor. Ya ben anlamadım seni. Sen güzel okuyana 100 dolar verdin diyor. Efendim güzel okuyamayana 500 dolar verdin. Nasıl oldu? Anlamadım bu işi diyor. Diyor ki anlamayacak bir şey yok. Ben diyor ilk ezanı duyunca diyor efendim o ezanı Muhammediye'yi duyduğum zaman neredeyse iman edecektim ya. Müslüman olacaktım. Bunu düşünmeye başladım diyor. Ezan öyle bir okudu ki adam o yanık sesiyle efendim ruhumu yaktı, kavurdu, hayran etti beni diyor. Ama diyor diğer ezanı duyunca o diyor evvelki duygular uçtu gitti diyor. Müslüman olmaktan vazgeçtim diyor. Yani bu adam benim dinimi kurtardı da ondan 500 dolar verdim diyor. Anlıyor musun? Demek ki her işte olduğu gibi bu işi de ehline bırakmak lazım. Neyse tabii tekrar Ebu Cehiller Efem sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemekten dönerken tekrar karşılaşınca artık foyaları meydana çıktı. Yani bir değil iki değil üç söz verdiniz gelmeyeceğiz dediniz. Bir daha yapmayacağız dediniz. Efendim nasıl olacak şimdi? Ve tabii itiraf ettiler. Dediler ki ya bizim bu yaptığımız hakikaten rezillik dediler yani. Madem öyle canımız istiyor ya kardeşim ortaya çıkalım ve erkekçe iman edelim. Öyle deyince Ebu Cehil itiraz etti. Dedi ki Muhammed'e asla iman edemeyiz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü dedi biz onlarla Abdümenaf oğullarıyla rekabet içerisindeyiz. Onlardan dedi bir şair çıktı, bizden de bir şair çıktı. Onlardan bir pehlivan çıktı, bizden de bir pehlivan çıktı. Onlar ziyafet verdiler, biz de ziyafet verdik. Ama bugün onlardan bir peygamber çıktı. Bizim Hazreti Muhammed Mustafa gibi bir zat çıkarmamıza imkan yok. Onun için iman edemeyiz. Onun için Muhammed Mustafa'yı tasdik edemeyiz dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya... Ve iman etmediler. İşte onlarınki küfr inadi. Yani bile bile inkar, bile bile lades. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüler. Onun zamanında yaşadılar. Aynı havayı teneffüs ettiler. Birkaç göbek yukarıda sülaleler birleşiyor. Ama vahyin ışığında Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve, ve küfrün inkarın düşürdüğü aşağı derekelerde Ebu Cehil'i görüyoruz ne diyor mevlana yerbe suret ademi insan budi ahmedi bu cehliyek san budi diyor eğer suretiyle diyor insan insan olsaydı cenabı Ahmet ile ebu cehilin fazilette müşavi olması icap ederdi diyor mevlana halbuki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem manen başı arşa dayanmış bir nur şûlesi ebu cehil ise hayvandan da aşağı zulmetlerin yarasası karanlıklar içerisinde debelenen garip bir mahluk çok büyük bir daire düşünün. En üst noktasında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En alt noktasında küfrün kahramanı ve cehaletin babası. Hem de a babası hidayetten nasip size bu Cehil. Evet iman etmediler, edemediler. Nasibi olanlar Efendimiz'e iman ettiler. Habeşli Bilal radıyallahu Faristi Farisli Selman radıyallahu anh, iman etti ama Kureyşli Ebu Cehil iman edemedi, o nuru göremedi, uyamadı, tabi olamadı evet, o nuru görmeden, Resulullah'ı tasdik etmeden, Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem aramızı yapmadan Mevla ile aramızı bulamayız, ona vasıl olamayız Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok efendim ümmetine hariç çok merhametli bir ayet-i Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor Estağfirullah ve kad ca'ekum rasulüm min anfusikum aziz عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو ''Aleyhi tevekkeltü ve huve Rabbul arşil azim'' ''Sadakallahu'l azim'' Rabbimiz buyuruyor Celle Celaluhu ''Lakad câekum raşûlum min enfüsekum azîz'' ''Andolsun ki size içinizden çok şerefli, çok kıymetli, çok yüce bir peygamber geldi.'' Aleyhim ma anittum harisun aleykum Sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün. Bil mümini raufur rahim müminlere karşı çok şefkatli ve çok da merhametli. Böyle bir peygamber. Allah onu öyle yaratmış. Ümmetine düşkün yaratmış. Ümmetine çok merhametli, çok şefkatli. Derdi düşüncesi hep ümmet. Daha doğduğunda ümmetini sayıklıyor. Ya ebesi şifatın diyor ki Muhammed Aleyhisselam doğduğunda diyor daha yeni doğmuş bir, bak, bir baktım diyor bir şeyler mırıldanıyor kulak verdim diyor ümmeti ümmeti diyor. Böylesine ümmetine meraklı. Tabi sadece doğduğunda değil kabirden kalkar kalkmaz yine ne yapacak bizi soracak. Cebrail Aleyhisselam ne yapmış mahiyetiyle gelmiş binekler libaslar tabi kabirden ilk yarılacak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem e, kabirden çıkacak olan. Kabir yarıldı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve ne diyor Cebrail aleyhisselama, ümmetim ne halde ey Cibril, ümmetim ne yapıyor? Allah Allah, üç gün, beş gün çoluk çocuk görmesen hemen onları merak edersin, değil mi? Kimseyi sormuyor, gene ne yapıyor? Ümmetini soruyor. Cebrail aleyhisselam dedi ki, ya Resulallah kabirden ilk çıkan sizsiniz, daha ümmetinden kimse kabrinden çıkarılmadı. Görüyor musun? İnsan evladını böyle düşünmez. Yani şimdi biz de olsak acaba değil mi? Ne yaparız? Nerede bu millet? Daha hiç kimse kalkmadı. O zaman ne deriz biz? Aman aman millet kalkmadan. He, çünkü mahşer arası kurulacak. Çarşı pazar karışmadan beni cennete götür de ben köşküme yerleşeyim keyif çatayım da ondan sonra ne milletin ne hali varsa görürsün biz olsak böyle deriz ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini soruyor ve ümmetine yardım edecek en kritik noktalardan ne yapıyor bizi bekliyor mizanın başında bekleyecek efendim kevserin başında bekleyecek sıratın başında bekleyecek Rabbim buluşmak nasip eylesin inşallah onun mübarek ellerinden kevser efendim suyundan şarabından içmek nasip eylesin Rabbim inşallah işte Böyle bir peygamberi hakkıyla ne yapamıyoruz maalesef sevemiyoruz. Evet ashab-ı kiram bakıyoruz kendi aralarında konuşuyorlar. Tabi sahabe-i kiram ne konuşur kendi aralarında? Onlar male yani boş sözler konuşacak değiller. Allah'ın peygamberlerinden bahsediyorlar. Şey i̇şte İbrahim Aleyhisselam şöyle bizzat böyle bizzat Allah'ın halili. İşte Musa Aleyhisselam Mevla ile tekelüm etmiş Kelimullah. İsa Aleyhisselam'ı Mevla göklere kaldırmış ruhullah. İşte efendim Adem Aleyhisselam, Safiyullah Nail Aleyhisselam Neciyullah kendi aralarında böyle efendim Sallallahu anh, e, Peygamberleri Aleyhisselam ne yapıyorlar? Konuşuyorlar. Muhabbet ediyorlar. Tabi efendim Sallallahu Sellem kulak misafiri oldu. Efendim bunu duydu. Bunu duyunca buyurdu ki evet dedi dedikleriniz doğrudur dedi. Yani İbrahim Halilullah'tır. Musa Kelimullah'tır, İsa Ruhullah'tır lakin, ve ene Habibullah, ben Allah'ın Habibiyim buyurdu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine çok haris, üzerimize titriyor ya, istiyor ki ümmeti de öyle olsun, bu konuda haris olsun, kıskanç olsun, bana düşkün olsun, benden bahsetsin, ben aranızdayken benden bahsedin. Evet muhterem dinleyenlerim, Şayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bizim konuşmalarımızı Kendi aramızda he Sözlerimizi Duysa acaba ne derdi yani, he? Acaba bizler kimleri övüyoruz Kimleri baş tacı yapıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bilir Nasıl üzülecek ya halimize he? Bizim mevzular tabi Arsadır, emlaktır, arabadır Borsa çıktı, döviz indi he? Senet, top, pop derken Resulullah'tan bahsetmeye Acaba sıra geliyor mu ya Ebu Musal Eş'ali radıyallahu anh evinde Kur'an okuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu dinledi. Geçerken gece efendim bir müddet durdu dinledi. Bunu ertesi gün Ebu Musal Eş'ali radıyallahu anh'a söylediği zaman geçerken orada seni dinledim kulak verdim dediği zaman dedi ki Ya Resulallah eğer dedi sizin dinlediğinizi bilseydim daha dikkatli okurdum dedi. Yani imtihan hep kazanıyorlar onlar. Değil mi? Arada bir rastlıyor. Ve evinde ne okunuyor? Kur'an. Evden hangi sesler yükseliyor? Kur'an sesleri. Peki bizim evleri dinlese Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim evin önünden geçse, kapıdan geçse. Acaba hangi sesleri duyacak? He. Acaba Kur'an sesi kaç evden e efendim, e çıkıyor? Kaç evde Kur'an okunuyor da? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an sesi duyacak. Eee gidi muhteremler. Çok eksiklerimiz var. Çok noksanlarımız var. Hani böyle dinlerken böyle şiir gibi dinliyoruz hani bir şiir var ya. Resulullah şimdi evinize gelşe ne abardınız diye. Böyle gözü yaşlı mahzun mahzun da dinliyoruz hani. Ne yapıyoruz peki? He? Bunu dinledikten sonra, üzüldükten sonra, gözyaşı döktükten sonra, çok doğru yazmış, çok doğru söylüyor dedikten sonra. Hakikaten gelse Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem evine. Ne yaparsın peki? Bu şiiri dinledikten sonra hangi hazırlıkları yaptın? Evinde hangi efendim şekilleri değiştirdin? Hangi tadilatı yaptın? Dışarıya attığın şeyler var mı? Yeniden alman gereken şeyler var mı? Yırtıp atman, efendime söyleyeyim çöpe göndermen gereken hangi yayınlar, neşriyatlar var? Bunları yaptık mı yaptık mı? Ya. Onun için sadece dinlemeyle, üzülmeyle, büzülmeyle, gözyaş dökmeyle. Tamam bunlar da güzel şeyler ama icraat lazım filyata dökmek lazım. Amel lazım, amel. Efem sallallahu aleyhi ve sellem gelmiyor mu zannediyoruz. Haberi yok mu zannediyoruz. Hey gidi. Eğer öyle zannediyorsak, kamil manada iman edememişiz zaten. Salavattan bile getirdiğimiz salavattan bile Efem sallallahu aleyhi ve sellem haberi olmuyor mu? Ya. Eğer biz Resulullah'tan bahsedersek, onu gündemimize alırsak, sohbetlerimizde Efem sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatırsak Osman efendimizin haberi olur. Sahabe-i kiram öyle diyor. Biz diyor Resulullah'ın gazvelerini bile ayet, hadis öğretir gibi çocuklarımıza öğretirdik diyorlar. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Dedikleriniz doğrudur. Lakin ve ene habibullah ben Allah'ın habibiyim. Ve tabi sahabe-i kiram sordular. Dediler ki ya Rasulullah peki fark nedir? Yani Halilullah ile Kelimullah ile Ruhullah ile Habibullah arasında ne fark var? Tabii efendim sallallahu aleyhi ve sellem haber bekliyor bakalım Mevlana buyuracak. Ve Cebrail aleyhisselam geliyor, haberi getiriyor. Neymiş fark biliyor musun? Mevla buyuruyor ki diğer peygamberler beni razı etmek isterler ama ben onu razı etmek isterim. Allah Allah. وَلَسَوْفَ يُعْط۪يكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا Pek yakında Rabbin sana verecek, fetarda sen de razı olacaksın. Farka bak, farka. Farkı görüyor musun? Bütün peygamberler Mevla'yı razı etmek istiyor. Mevla diyor ki ben seni razı etmek isterim, Habibim. Habibim ne istersen işte vereyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kurban oldum köşk demedi saray huri demedi de ne buyurdu ben de ümmetimden bir tane bile cehennemde bırakmamak üzere şefaat edeceğim ümmetimden bir kişi kalıncaya kadar cehennemde razı olmayacağım evet tabi söz buraya gelmişken ruhul beyan tefsirinde İmam Ebu Hasen Şazeli hazretleri vardır büyük bir zat onun gördüğü bir rüya var İnşallah onu da burada efendim sizlere arz edeyim. Tabi hasan i Şazeli Hazretleri Evliya'nın büyüklerindendir. Şazeli tarikatının da piridir. Pek çok velinin hayran olduğu bir Allah dostudur. Yani efendim sallallahu aleyhi ve selleme çok bağlı. Sünnetine son derece haris. Ve efendim sallallahu aleyhi ve selleme öylesine muhabbeti ve yakini var ki Bakın şu sözleri çok meşhur. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cemalleri bir an gözümün önünden gitse kendimi mahvolmuş sayarım diyor. Çünkü bütün varlığımı ona borçluyum. Ay çiçeğinin açılıp kapanmasının güneşe programlandığı gibi ben de hayatımı onu takip ve müşahadeye borçluyum diyor. O sallallahu aleyhi ve sellem gönlümde batarsa ben de bittim demektir. İşte böyle diyor Hasan-ı Şazeli Hazretleri o anlatıyor bir keresinde diyor Mescid-i Aksa'da istirahat etmek için şöyle biraz yaslanmıştım ve uyumuşum orada rüyamda gördüm ki Mescid'in dışında haremin ortasına büyük bir taht kurulmuş derken tabi baktım takım takım insanlar geldiler birçok kimseler efendim peygamber efendim sallallahu aleyhi ve sellem de o tahtın üzerinde Allah Allah ben tabi sordum dedim ya bu kalabalık nedir? Dediler ki bütün nebiler, resuller aleyhisselam toplandılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda Hüseyin Hallacı için şefaate gelmişler. Ha, Hüseyin Hallacı şefaate, Hallacı Mansur diyebiliyoruz ya. Neden? Bu zat onun hakkında Efem sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı haddi aşmış. Yani bir nevi edepsizlikte bulunmuş da onun için. Bununla alakalı da şöyle anlatılır nedir bu mesele işte bu ayetle bağlantılı olduğu için anlatıyorum ne zaman ki valisuf ve yontiye ki Rabbu da Rabbin sana sen razı oluncaya kadar verecek buyurulunca Efendimiz'e ne buyurmuştu o halde ben de ümmetimden bir fet cehennemde kaldığı müddetçe razı olmam böyle buyurmuştu ya tabi Hallaj Mansur daha sonradan bu mevzular işitince dedi ki ben olsaydım kafirlerden de tek kimse kaldığı müddetçe razı olmam derdi. Bak şimdi. Işte. Yani ben olsaydım hani efendim sallallahu aleyhi ve sellem nasıl olsa allah Teala açık çek vermiş. Seni razı edeceğim Allah buyuruyor. Öylece sadece ümmetini iman edenleri değil de, he, hiç kimse kalmasın kafirler de efendim cennete girsin hani. Böyle bir merhamet duyguları sanki taşmış o, o, o zaman demek ki. E böyle deyince ne oluyor? Tabi haddi açmış oluyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَمَاَرْسَلْنَاكَ اِلَّا rahmetel لِلَا alemin hitabının muhatabı değil midir? Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmuyor mu Allah Celle Celaluhu? Peki madem öyle Efendimiz'den daha merhametli kim olabilir? He? Ya. Tamam cennet haktır ama cehennem de haktır. Sen iman et. Emre itaat et. Haramdan kaç? Tamam ama öbürü ne yapacak? İsyan edecek, Allah'ın inkar edecek, zulm edecek, yakacak, yıkacak, vuracak, dökecek e sonra herkes cennete girecek. Yani böyle şey olabilir mi? Allah'ın adalet sıfatına yakışır mı? <gülüyor> Allah cehennemi kafirler için hazırlanmış. Allah'ın vaadi hak olduğuna göre, Hallacı Mansur'un kafirlerden de tek kimse kaldığı müddetçe razı olmazdım sözü ne oluyor? Uygun düşmüyor. Ayrıca tabii şöyle de bir incelik var zaten Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruluyor? وَمَا يَمْتُكَ عَنِ الْهَوَى اِنْهُ اِلَّا وَحْيُّ O kafadan konuşmaz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem konuştu ancak nedir? Vahidir. E durum böyle olunca demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle söylemesine, böyle söyletende kim? Yine Allah Celle Celaluhu. İşte Hasan-ı Hazretleri diyor ki bir de baktım diyor tahtın üzerinde yalnız başına Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bütün ihtişamıyla oturuyor. Allah Allah. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam daha bütün peygamberler hepsini yapmışlar? yere oturmuşlar. Yani sanki nasıl ki bir hoca efendi vaaz eder kürsüde herkes oturur dinler, sanki Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de yüksek bir kürsü üzerinde oturmuş, diğer bütün peygamberler Aleyhisselam hepsi de yere oturmuşlar. Ben diyor merak ediyorum acaba ne konuşacaklar? işiteyim, göreyim diye Şöyle bir kalktım diyor, baktım diyor. Derken Musa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve konuşmaya başladı. Ve soruyor. Dedi ki, siz buyurdunuz ki, uleme ümmeti ki enbiyâ-i beni İsrail. Benim ümmetimin alimleri, beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Şimdi Musa Aleyhisselam, beni İsrail'den, tabii ullâzım peygamberdir o. Ama şimdi bu hadis-i şerif, benim ümmetimin alimleri, beni İsrail'in peygamberleri gibidir buyurulunca, e dedi onlardan birini bize göster bakalım bunlar nasıl biri. Tabi burada yanlış anlaşılmasın. Yani peygamberdir değil haşa. Beni İsrail'in peygamberleri gibidir derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü peygamberlerin hatemi sonuncusudur. Resulullah'tan sonra bir peygamber gelmeyecek. Kıyamete kadar. Ama tabii bu ümmetin alimleri de peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yolundan giden, ona zahiren batinen uyan tabi olan, he onun varisleri de bulundukları yerde ne yapıyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şeriatını anlatıyorlar, tebliğ ediyorlar, davet ediyorlar. Hani olsa bir peygamber geleydi, ne yapacaktı? O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Efendim dini mübin-i İslam'ı işte anlatacaktı. ha işte böyle düşünecek olursak, yani her alim Rasulullah'a variş olan alimlerde bulunduğu yerde bir nevi peygamberlik görevi yapmış oluyor sanki. Bunu böyle anlamak lazım. Evet Musa Aleyhisselam dedi ki onlardan birini göster bakalım bize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şudur dedi. Kimi gösteriyor? İmam-ı Gazali. Hüccetül İslam. Allah Allah. Allame-i Cihan tabi İmam-ı Gazali. Bunu da gören kim? i̇mam Gazali değil. i̇mam Gazali kendisi görse hadi neyse dersin yani. Çünkü kendi hakkında hayır görebilirsin. Ama bunu gören Hasan-ı Şazeli Hazretleri. Ya. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor İmam-ı işaret etti. Musa Aleyhisselam da ona bir sual sordu. Dedi ki madem öyle. Beni İsrail'in peygamberleri gibiymiş gel bakalım sana bir soru sorayım. Neyse ona bir soru sordu. İmam-ı Gazali tabi mübarek takır takır takır takır döktürüyor cevapları. On tane cevap verdi. Bir soru sordu tane cevap verdi. Musa Aleyhisselam ne desildi öyle bir cevap verdi ki. Allah ey cihan. Ama Musa Aleyhisselam dedi olmaz dedi bu dedi olmadı. Neden? Çünkü dedi ben bir soru sordum dedi soruya cevap muvafık olmadı. Yani bir soruya bir cevap olması lazım. Bir soruya on cevap olur mu? Allah. Öyle deyince tabi bu sefer İmam-ı Gazal dedi ki efendim dedi eğer durum buysa bu itiraz size de varidi olur dedi. Neden? Çünkü dedi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede ne buyurdu? Ve matilke bi yeminike ya Musa. Buyurmadı mı? Ey Musa bu elindeki nedir? Mevlana ne buyuruyor. Kal. Hi asha. Yani Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam dedi ki o benim asamdır. Elimdeki sopam. Hah dedi. Bu dedi cevap yeterliydi. Oysa siz devam ettiniz. Etvekkaliha ve ve li Devam ettiniz dediniz ki Efendim, o benim asamdır, ona dayanırım, onunla davarlarıma yaprak silkerim. Efendim, ve onda başka ihtiyaçlarımı da gideririm. Yani faydalanacağım şeyler de var işte. Gece ben nöbet bekler, karanlık yerde bana aydınlık yapar filan. Bu gibi efendim, ihtiyaçlarımı da görür. Dolayısıyla aynı cevap size de varid olur. Bir soruya bir cevap verilir. Oysa siz bir soruya bu kadar cevap verdiniz deyince, Musa Aleyhisselam dedi ki, Orası farklı burası farklı dedi. Ben dedi Mevla ile dedi bir konuşma fırsatı bulmuşum dedi. Orası kelamı uzatma makamı dedi. Ne kadar uzatırsam o kadar kar onun için uzattım. Deyince i̇mam Gazal dedi ki efendim dedi. Efendim dedi. Siz de dedi Ulaz'ın peygamberlerdensiniz dedi. Ben dedi her zaman dedi size rastlamıyorum 40 yılda bir rastlamışım dedi senin gibi bir peygamberle konuşmak benim için dedi kelamı uzatma makamıdır ne kadar uzatabilirsem o kadar kardır onun için bu kadar cevap verdim deyince Musa selam dedi ki tamam dedi evet ne mübarek insanlar ne güzel rüyalar Demişin imamı gazaliye bak onun şerefine bak efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar memnun oluyor ya değil mi? Evet işte İmam-ı Şazeli Hazretleri diyor ki ben diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğünü yani İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam gibi peygamberler yerde otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız başına taht üzerinde oturmasına çok şaşırdım rüyasında tabii. Ve bunu düşünüyordum ki diyor birden bir şahıs geldi sert bir şekilde dürttü kalk kalk dedi kalk. Namaz vakti geldi. Burada dedi yatıyorsun mübarek, kalk abdestini aldı namaza yetiş. Uyandım baktım ki diyor, efendim caminin mescidi Aksa'nın kaygımı kandillerini yakıyor. Kaldırdıktan sonra da dedi ki şaşma şaşma, tabii ki öyledir. Çünkü bütün peygamberler Muhammed Mustafa'nın nurundan yaratılmıştır dedi. Yani rüyasını nereden görüyor ki değil mi yani? Öyle olunca diyor ben diyor bayılarak düştüm diyor. Daha sonradan işte. Efendim çok aradım baktım ama onu bulamadım diyor. Herhalde tabi o da Hızır Aleyhisselam idi. Evet. Habibullah ile diğerleri arasında fark neydi? Diğer peygamberler beni razı etmek isterler. Ben onu razı etmek isterim. Ve lesavfe yu'tike rabbuka fetarda. Fark. Farka bak. Habibim ne istersen işte vereceğim. Görüyor musun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte ne istemişti? Ümmetimden bir tane bile cehennemde bırakmamak üzere şefaat edeceğim. Evet muhteremler, mahşerin o dehşetli gününde herkesin, Hatta Ulyazim, peygamberlerin dahi nefsi nefsi dediği, kendinden başkasını düşünmediği, düşünemediği, Allah'ın gazabından titrediği o günde makamı Mahmud'un sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor ve şefahçı oluyor. Uzun bir hadis-i şerifte bu mesele anlatılıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ben kıyamet günü Adem oğlunun efendisiyim. Bunun neden olduğunu biliyor musunuz? Açıklayayım. Allah Teala o gün öncekileri ve sonrakileri tek bir cücükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri ve insanların takat getiremeyecekleri dereceye ulaşır. Yani güneş insanların tepesine demek bir mızrak boyu iniyor, kafandaki, tavandaki lamba kadar yani. Herkes günahı miktarı tere gömülmüş, bin bir ayak üzerinde. Beklemekten insanlar usanmışlar. Elli bin sene düşünebiliyor musunuz ya? Elli bin sene, oranın bir günü buranın bir senesi öyle hesap et ya. Yani. İnsanlar bıkmış. Kalpler korku içerisinde, canlar gırtlağa dayanmış. Yani insanlar ne diyor biliyor musun? Öyle bezmişler ki bizi bu halden kurtaracak, şefaat edecek kimse yok mu? Yani şu halden kurtulalım da cehenneme gitmeye bile razıyız diyecek hale gelinmiş yani. Allah Allah. Ve geldiler Adem Aleyhisselam'a. Ey Adem sen bizim babamızsın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kudret eliyle tabii. Ruhundan üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Seni cennete yerleştirdi. Yani Allah katında itibarın var, makamın var. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın, aracı olmaz mısın? Yani bizim şu halimizi, başımıza şu geleni, he? görmüyor musun yani? Adem Aleyhisselam dedi ki, bugün dedi Rabbim çok gadaplı, çok öfkeli. Daha önce hiç bu kadar öfkelenmedi. Bundan sonra da böylesine gadaplanmayacak. Benim bugün şefaate yüzüm yok çünkü cennetteyken Rabbim beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti fakat ben bu yasağı yasağı tutamadım ve ben cennetteyken bu zellem sebebiyle cennetten çıkarıldım yani bugün günahlarım kendi günahlarım affedilirse bu bana yeter diyor yani Allah Allah benden başkasına gidin Nuh Aleyhisselam'a gidin o da insanlığın ikinci babası. İnsanlar Nuh Aleyhisselam'a gelecekler diyecekler ey Nuh Aleyhisselam sen yeryüzüne gönderilen Resullerin ilgisin Allah seni abden şekura diye isimlendirdi çok şükreden bir kul olarak isimlendirdi insanlığın ikinci babasısın senin bir duanla bütün efendim dünyayı tufan sel bastı dediler ne olur aracı ol da içinde bulunduğumuz şu halden kurtulalım. Tabi Nuh da diyor ki bugün diyor Rabbim çok gadaplı daha önce hiç ben bu kadar gadaplandığını bilmiyorum bundan sonra da böylesine öfkelenmeyecek gadaplanmayacak benim bir dua hakkım vardı ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım onun için ben hakkımı kullandım şimdi dedi ben Rabbimin huzuruna çıkacak durumum yok eğer kendimi kurtarırsam bana ne mutlu yani nefsi nefsi nefsi diyor. İbrahim Aleyhisselam'a gidin diyor. İbrahim Aleyhisselam'a gidin. O da peygamberlerin babası. Neyse uzatmayalım. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'a gelecek. O da onlara aynı şekilde uzun tabii konuşmalar var. Tabii o da cevap veriyor. Efendim Musa Aleyhisselam'a gönderiyor o da. Musa Aleyhisselam'a geliyorlar. O da işte İsa Aleyhisselam'a gönderiyor. Beni ayet dön dolaş efendim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve e gönderiliyor en son. Evet. Çünkü o kadar gadaplı. Yani peygamberler bile ne diyor biz kendimizi kurtarırsak ne mutlu bize diyor ya. Allah Allah. Neden? Böylesine gadaplı olmamış Mevla. Düşünün yani bütün insanlar orada. Bütün insanlar orada. Allah Allah. Bir karış araziyi paylaşamayandan tutunda, ülkeleri coğrafyaları paylaşamayan Orta Doğuları efendim Müslüman mezarlığına çeviren dünyada Fırat gibi Nil gibi efendim Müslüman kanı akıtan insanlar hepsi oradalar çıt yok ama çıt yok hatta bir ayet-i kerime Allah Allah çok hoşuma gidiyor ne buyuruyor Mevla soruyor estağfirullah limenil mulkul mulkul Lillahi'l <Sessizlik> vahidil Mevla buyuracak. Kimin Bugün mülk kimin? Ses yok, çıt yok. Ses verecek kimse yok. Daha mahşere toplanmadan önce söyleniyor bu söz. Hepsi yer ile eksan olmuş. Adresler belli değil coğrafyalar belli değil dümdüz cevap verecek olmayınca Mevla kendi cevap veriyor lillahil vahidil kahhar tek olan kahhar olan Allah'ındır bugün mülk çok seviyorum bu ayeti hepsini seviyorum işte mahşerde de Mevla çok gadaplı neden bütün insanlar orada bütün insanlar orada ama he? iyisi de orada kötüsü de orada Habil orada ama onu katleden Kabil de orada. İbrahim aleyhisselam orada ama onu ateşe atan Nemrut da orada. Zekeriya aleyhisselam da orada ama onu acımadan testereyle ortadan ikiye biçen alçaklar da orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ama Kabe'de secdedeyken mübarek başına deve işkembesi atan alçaklar da orada, Ebu Cehiller de orada. Böyle bir durum söz konusu. Hiçbir peygamber Mevla ile görüşmeyi, huzuruna çıkmayı, şefaat dilemeyi göze alamadığı bir an. İşte o gün muhteremler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslanlar gibi meydana çıkıyor ve buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bunun üzerine diyor ben arşın altına gideceğim, Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken allah Teala benden önce hiç kimseye açmadığı medhu senaları benim için açacak. Yani ben onlarla Rabbime medhu senalarda bulunacağım. Sonra Mevla buyuracak, ''İrfa ra'seke, ey Muhammed başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek, şefaat talep et, şefaat yerine getirilecek.'' Böyle bir nida Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme efendim, edilecek. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ben de başımı kaldıracağım ve ey Rabbim ümmetim diyeceğim. Ey Rabbim ümmetim. Ey Rabbim ümmetim diyeceğim diyor. Görüyor musun? Orada da hemen ne yapıyor? Ümmetini Mevla'dan istiyor. Efendim. Seni düşünüyor, beni düşünüyor. Böyle bir peygamber. İşte böyle bir peygamberimiz var. Bütün derdi ümmeti. Dua hakkında ne yaptı? Bizim için sakladı ve kullanmadı. Her peygamberin ne vardır? Efendim bir dua hakkı vardır. Yüzde yüz kabul yani. Zaten peygamberlerin duaları kabul ama anında kabul olacak duaları. Hepsine böyle bir hak vermiş Mevla. İşte tüm peygamberler bu dua haklarını kullandılar. Musa Aleyhisselam bu duayla beraber ne yaptı? Firavunu boğdurdu. Kendi kavmini denizden geçirtti karşıya. Ya... Nuh Aleyhisselam bu duayla kavmini boğdurdu Bütün dünya tufana gark oldu Müminler yine kurtuldular İbrahim Aleyhisselam ateşten kurtuldu Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtuldu Efendim İsa Aleyhisselam Efendim bu duasıyla göklere kaldırıldı Ancak Efendim Sallallahu ve sellem bu dua hakkını Kullanmadı ve ahirete sakladı Halbuki işte biliyorsunuz Efendim Sallallahu Aleyhisselam'in hayatını Ne sıkıntılar çekilmişti Ne işkenceler ne çileler Taif dönüşünde değil mi? Ne kadar köprü altı serserisi, tenekeci takımı varsa, kendini bilmez adam varsa hepsini topladılar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, Taif'in dışına kadar taşlatmadılar mı? Orada efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir bostana sığındı. O mübarek ayakları kan revan içerisinde kalmış. Ya. O esnada işte iki tane melek geldi. Bir tanesi Cebrail, Cebrail aleyhisselam dedi ki ya Allah. Melekler alemi sizin bu durumunuza Ağlıyor ya Resulallah gözyaşı döküyor Dayanamıyor melekler alemi Şu yanımdaki melek dağlarla Müvekkel olan melek Rabbim onu Senin emrine verdi O melek dedi ki ya Resulallah Emret şu iki dağı dedi Geçireyim birbirine yapıştırayım Taif halkını arasında tost gibi Ezeyim Düşün sen ne ümitlerle Tebliğ davete gidiyorsun Onlar bin türlü hakaretle Efendim bütün sokak takımını peşine takmakla taşlayarak ayakların kandrevan içerisinde seni adeta kovarcasına taşlıyorlar. Yani biz olsaydık acaba ne derdik değil mi? Evet Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben rahmet peygamberiyim lanet peygamberi değilim. Bunlar bilmiyorlar. Ondan böyle davranıyorlar. Bunlardan belki bunlar böyle ama belki bunların nesillerinden imanlı bir nesil gelir. Ben şikayetçi değilim derdimi Rabbime arz ediyorum şayet Rabbim razıysa bunlar hiç önemli değil buyuruyor ve o dua hakkını kullanmıyor. Sadece orada mı Bedir'de Hendek'te Tebük'te ne kadar daraldılar değil mi ne kadar sıkıldılar ama bu dua hakkına yine dokunmadı. Hele Uhud'da değil mi düşman arkadan sardı baskın yediler ordu bozguna uğradı. Ya efendim sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dişleri şehit oldu. Müferinin çengeli mübarek yanağına battı. Ve Muhammed öldü diye şayalar yayıldı. Neredeyse İslam yeryüzünden silinecekti. Böyle bir durumda bile o dua hakkını kullanmadı. Bir başkası olsa kim olursa olsun işte peygamberler hepsi zaten kullanmış hakkını. Kim olsa bu hakkını bin kere milyon kere kullanır idi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dua hakkını biz günahkar ümmetlerine sakladı muhterem dinleyenlerim. Çünkü o günün dehşetini çok iyi biliyor. Bizim soğukta kalan açlıktan titreyen bir serçe gibi o gün çaresizlik içerisinde tir tir titreyeceğimizi çok iyi biliyor. İşte o gün için senin için benim için bizim için dua hakkını oraya saklıyor. Mahşerin o dehşetli gününde herkesin hatta ulul peygamberlerin dahi nefsi nefsi dediği, kendinden başkasını düşünemediği, Allah'ın gazabından tir tir titrediği o günde makam-ı mahmudun sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor ve şefaatçi oluyor bizler için. O günün tek yıldızı, tek starı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet muhterem dinleyenler, onu ne kadar tanıyoruz efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i ne kadar seviyoruz, sünnetine ne kadar uyuyoruz. Ey Müslümanlar, kimleri seviyoruz, kimlere gönül veriyoruz, biraz silkinelim, biraz silkinelim ya. Adam esrardan kakoyundan içeri düşünüyor, düşüyor da, bütün millet mahkemelerin önüne çıkıyor ya. Türkiye seninle gurur duyuyor diye tempo tutuyorlar yani, görüyor musun ya. Sen ben he o bir şarkıcının türkücünün cemaati kadar Muhammed Mustafa'yı acaba böylesine tutabiliyor muyuz böylesine sevebiliyor muyuz onun için böyle tempolar tutabiliyor muyuz yani bu gönüller bu sevgiler hangi kanallara kanalize edilmiş kimleri seviyoruz he bir kontrol edelim kendimizi sevgi portföyümüzü tekrar gözden geçirelim efendim yani ne dünya ne ahiret hiçbir faydası olmayacak olan şargıcıları, zurnacıları topçuları popçuları he kim bilir abdestten gusülden bile haber olmayan ne taaretsizler için deli divane oluyoruz. Onların hobilerini fobilerini özel hayatlarına kadar her şeylerini biliyoruz da bizim için deli divane olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi hakkıyla tanıyamıyoruz hakkıyla uyamıyoruz hakkıyla sevemiyoruz. Ya Rabbi bizleri affeyle. O'nun sevgisini kalplerimize ilka ile, bizleri Habibine layık ümmet eyleyip, şefaatine cümlemizi mazhar ile. Dünya neye sahipse O'nun vergisidir hep. Medyun O'na cemiyeti, Medyun O'na ferdi, Medyun'dur O masuma tüm beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerim, bu haftada bu kadarla iktifa ediyoruz. İnşallah. Rabi'ul evvel ayları tabii geliyor, geçiyor. Mevlid kandilleri geliyor, geçiyor. Hep böyle yani geldi geçti. Aynı tas aynı hamam ne yapmayalım, devam etmeyelim. Eksiklerimiz varsa tamamlayalım. Noksanlarımız varsa onları tamamlayalım. Yani her seferinde bir şey koyalım, bir şey ilave edelim. Gerek amel, gerek bilgi olarak. Yani bir önceki mevlid, Kandili geçirdiğimiz zaman, idrak ettiğimiz zamanla bir dahaki idrak edeceğimiz zaman aynı olmasın. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ile alakalı, Efendimiz ile alakalı, efendim bizde pozitif bir şeyler ne yapsın? Değilsin inşallah, efendim hayatımıza bir şeyler katsın katalım inşallah. Evet, o güzeller güzelliği biliyorsunuz 23 Mart'ta ziyaret edeceğiz Efendim sallallahu aleyhi ve sellemi. Ne buyurdu? Benim kabrimi, benim vefatımdan sonra kabrimi ziyaret edene de şefaatim vacip olur buyurdu. Evet inşallah gideceğiz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabi haberdar. Onun misafiri olacağız nasip olursa o mukaddes beldelerde Rabbim Celle Celaluhu gereği şekilde edebine uygun şekilde efendim ziyaretler Rabbim nasip eylesin. Evet zaman iyice yanaştı, yaklaştı. Dolayısıyla biz de beraber gelecek olan kardeşlerimiz, umre ziyaretinde bulunacak olan kardeşlerimiz inşallah Umre için pasaportlarını en geç bu C cuma günü öyle diyorlar. En geç bu cuma günü efendim Hemedan turizme getirmeleri gerekiyor. Onun için bir an önce... Efendim neler işleniyorsa artık pasaport istiyorlar bir tane resim bir de efendim herhalde nüfus kağıdı arkalığı önlü fotokopi zannediyorum. Gene siz sorarsınız müracaat edersiniz telefon edersiniz ama en geç cuma günü pasaportlarınız Hemedan turizmde olması lazım. Ee, arkadaşlar bizlere bunu ilettiler böyle söylediler Rabbim Celle Celaluhu gereken hazırlıkları gereken vakite kadar tamamlayıp inşallah efendim selametle gitmek selametle gelmek Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet kıymetli dinleyenlerim bu haftada bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.